Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız Özcan abi merhaba. Merhaba Coşar. Şimdi geçen hafta e, bu ikinci kalenderin öyküsünden e, bahsetmiştik. Orada ben çok uzun uzun ikinci kalenderin öyküsünü anlatmak istemedim. E, merak edenler e, Binbir Gece masallarını okuyup onu bulabilirler. Çok da güzel bir e, masal, çok katmanlı, işte, betimlemeleri çok e, güzel. Ama orada özellikle ben, benim çok etkilendiğim ve senin de çözümlemeni e, beraberce yapmak e, dilediğim bu akşam Önemli bir konu var. Ona geçen hafta başladık. Bence biraz yarım kaldı. Bizim verirsem bu hafta devam edelim. Ee, şimdi orada şöyle anımsatacağım. Bir şah vardı. Bu şah işte e, bir, bir Hint gezisine çıkıyordu. Çünkü o Hint padişahı ona bir takım şeyler, hediyeler gönderiyordu. O hediyeleri işte e, e, ne diyeyim, e, bu hediyelere karşılık vermek için o da bu seyahate gidiyordu. Ama o sırada haydutlar onu işte e, basıyordu ve işte bu e, şahımız çeşitli maceralara girişiyordu. En sonunda bir maymuna dönüşüyordu. E, bu maymundan kurtulabilmesi için de bir başka hükümdarın kızı bunu fark ediyordu. Bu bir insan diyordu ben bunu kurtarabilirim derken bir kavgaya tutuşuyorlardı ifritle. Şimdi bu, e. bunu ben e, uzun uzun... Okuyayım mı yoksa çok özet mi geçeyim? Sen onun yorumlamalarına geç istersen. Özet mi geçeyim? Okuyayım mı? E, e, bence özet kesen Tamam. Daha iyi olur. Yoksa bu çok uzun. Uz çok evet. uzun. Hepsini anlatmak, okumak lazım. Bu anlatılacak bir şey gibi değil. Çünkü çok çok özgün, çok e, ilginç bir yöntemle e, anlat, anlatmak istediğini anlatıyor çünkü. Çünkü geçen hafta zaten okudum. Bir daha tekrar etmeyim o zaman. Ee, şimdi evet. burada e, sürekli form değiştiren bir ifrit ve bu formu yani işte aslandan, işte akrebe, akrepten, işte e, yılana, yılandan, işte nar, nara, nar tanesine, nar tanesinden, balığa, balıktan ona buna dönüşen bir ifrit var. Bu ifritin dönüşümlerine de aynı hızda karşılık veren bu ifritin, e, e, bu kız var, hükümdarın kızı, büyücü diyelim ya da neyse. Ee, ve buradaki sahnede en sonunda büyük bir kavgaya tutuştuktan sonra e, bu e, ifriti, bu kötülüğü, kötü ifriti dişil enerjiyle yeniyor diye özetliyorum ben. Ee, en sonunda her ikisi de ölüyor. Yani aslında ateşe dönüşüyorlar her ikisi de bir tanesi kor bir ateş böyle ifrit. kızda bir metalimsi bir ateşe ve her ikisi de şey yapıyorlar. Ölüyorlar ama kötülükten de kurtulmuş olunuyor. Maymuna dönüşmüş olan şahımız da kurtulmuş oluyor. Şimdi sana sormak istiyorum. Buradaki kötülükle savaş nasıl? Masallarda nasıl yer alıyor? Biz nasıl öğreniyoruz? Nasıl savaşabiliriz kötülükle? Yani bir dinleyicilerimizden az, anımsamışlardır. Bir ha birinci öykü de başlıyor. Bir ifrit var. Görünmeyen bir alanda bir ifrit var. E, masallarımız e, bir kadın tarafından altı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çok önemli. E, bugün kadınlarla ilgili çok konular konuşuluyor. Ve masal coğrafyalarıyla çok ilgili bir şey. E, bu bu İfritçi bir diyalektikle algılamak, e, karşıtıyla algılamak, karşı e, aslında içimizdeyken dışımızda, dışımızdayken içinde olarak algılamak, düşünce biçimimizi e, e, ölü, durgun e, kavramlarla değil, hemen karşıtını da içinde barındıran bir adam iyi olabilir ama içinde e, ifritçi de olabilir. Yani o insanın özü iyidir fakat onu e, ifrit denilen şeyi de mutlak bir ifrit olarak algılamamak lazım e, o yaşamın mücadelesi, arzusu, hırsı bunları da ifritle ifritle tan tanımlıyor bu e, değişmez sabit bir ifrit gibi değil kendi içimizdeki gibi yani e, kızgınlığımız, öfkemiz bir mesela bir maç vardı maçta e, Adamın biri gitti, e, genç bir çocuğa e, vurmadı da dayağı dövdü. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Çok üzüldüm yani. Kendimi onun yerine koydum. Fakat gerçekten de koymak gerekiyor. Bu iyi bir örnek. Çünkü önemli, yani Türkiye'nin önemli bir takımının genç bir şeyini e, takım arkadaşı herkesin içinde dövüyor ediyor. Bence e, büyük bir olay, görülmemiş bir olay. Çünkü onu utandırıyor, aşağılıyor. Ee, bu da Bin Bir Gece masallarında anlatılan bir şey. Bir şeyi aşağıladığınız zaman kendini öldürebilir bile. Çünkü biz o erdemle yaşıyoruz. Erdemsiz olan bir şey değil. Ee, o erdemlerden bir tanesi de işte kendi hırsımızı, ifritimizi... Yani hırsımız kötü bir şeydir ama onu ifrite dönüşebilir. Her an dönüşebilir. Oradaki bizim... Ee, İfritle mücadele bunu çok iyi anlatıyor. Oradan ona dönüşüyor, oradan ona dönüşüyor. Yani onu yok ettiğin zaman zaten kendini yok etmiş oluyorsun. Yok etmeyeceksin, mücadele edeceksin. Ya Burada ben şunu görüyorum abi, sürekli bir form değiştiriyor. Bu forma sürekli dinamik olarak insanın kötülük bir, bir tekil halde, bir yalın halde değil. Sürekli dinamik, birçok forma dönüşebilecek bir şey olduğunu bilerek, idrak ederek onunla her gün seninle konuşurken şöyle bir örnek vermişim. Nasıl elimizi yıkıyoruz sabunla her gün, her yemekten sonra dişimizi fırçalıyoruz ve evet. bu, da, bu da bir mücadele. mücadele. Ve buna de hiçbir zaman demiyoruz ki ya bunu durdurmalıyım. diye yani sonuçta. Evet. Her, her gün yapılması, her an yapılması gereken bir şey. Kötülük de hep var. Doğru mu? Yani insan olduğu evet. sürece, yaşam olduğu sürece evet. kötülük de olacak. Bundan kaçmak veya bundan eee Hayıflanmak yerine bununla hep mücadele etme gerekliliğini düşünmek ve onun biçim değiştiripçe biz de biçim değiştirmemiz gerektiğini düşünebilir miyiz? Evet, tabi. Aslında kendi kendimizi de kötülük yapabiliyoruz. Başkasına yaptığımız ve yapmadığımızda da kötülük yapabiliyoruz. Yani sadece biz var, karşıt var böyle bunlarla iki, ikiye bölünmüş bir dünya mücadelesi değil kendimize de kötülük yapıyoruz kendimize fazla iyilik yapmak kötülük olabilir. Kendimize kötülük yapmak kötülük olabilir. Hep böyle karşıtıyla düşündüğümüz zaman çok daha iyi oluyor. Yani bizim hem var hem yok olması. Kendimize çok fazla iyilik yaparsak da kötülük yapmış olabiliriz. Çünkü evet. Kendini kendini çok şımartırsan da aslında eee ihtiraslarını dizginleyemeyebilirsin o zaman. Evet. O yüzden senin söylediğini bence dinleyiciler şöyle anlaması lazım. Biz sen beni hep böyle bu konuda zaman zaman böyle ne diyeyim hep anımsattığın, düşünmeye sevk ettiğin şey, senin sayende de ben de bunu daha iyi anladım. Her şey diyalektik var olabiliyor. Yani var demek, evet. yok demek. Suçlu demek, suçsuz demek. İyi evet. demek aynı anda kötü dediği olabilir. Evet, evet, yani o yüzden evet. bunların hepsini birlikte karşıtı birlikte değerlendirebilen bir insan bence daha sakin ve daha sağlıklı hayatı e, yorumlayabilir ve yaşayabilir ve masallarda bunu öğütlüyor diyor zaten en başına itibaren. Böyle düşün diyor. Doğru mu? Bir de mesela hani seninle evet. konuştuğumuz şey vardı Özcan abi onu da biraz anlatır mısın? Böyle bir programda duran adamdan bahsettik. O kadar güçlü bir evet. e, ne diyeyim bir yapıya karşı durarak cevap veren tek, tek evet. başına. Evet. şimdi o yüzden bu kötülükle mücadelede biraz yine bize, bize örnekler verir misin? Çok güçlüye karşı ne yapabiliriz? E, bu çok e, yani bir piyano vardı. Yani çok sert ve kaba bir e, idareciye, e, politikacıya ya da iktidara karşı piyano çaldı. Piyanoyu tutukladılar biliyorsun. Halbuki <gülüyor> piyano çalıyor. Yani notalar yani Do, Re, Mi, Fa bunların herhangi, biri, herhangi bir açı... Aşırı uçuş değil yani diyezi var, e, bemoli var belki o kadar. Onlar da ne kadar e, yanlış olabilir ki, ne kadar kötü olabilir ki piyanoyu yani yumuşadığında daha sertleştiğini gördüğü için e, yoksa biliyor piyanonun bir zararsız olduğunu, zararsız bir e, şey olduğunu hatta tam tersi insanları yumuşatacağını ama çok sert ya, çok sertmişsin o zaman yumuşak davranmazdı. Kaç taraf e, çok mu güçlü? Güçsüz olman gerekiyor. Bunları hayatın her alanında böyle değerlendirmek lazım. Yani çok sert yumuşak bir güçle yenebilirsin. Yani çiçek de değil. çiçekle değil, şekle yemek, çocukları değil ya. Çiçekle yenebilirsin. Ya yani kendi gördüğünü koyarsın. O kaçta eee tomalar vardı. mesela içinde bir zaman bir bir ay ayaklanma oldu Çin gibi bir ülkede. Bir tane öğrenci çıktı. Karşıdan bir tank geliyor. Belki şimdi Bu 10-15 yıl evvel oluyor. Hayatımda gördüğün en görkemli dirilişti. Tankın önüne geçti. Yani Çin onu rahatlıkla ezebilirdi ama ezemedi. Başka bir şey yapsaydı ezerdi. Bu da iyi bir örnek. Bizim oradaki duran adam da büyük bir hareketlilik bahsetmiş Yani durmak aslında en güçlü, en zoraki bir durmaya başlıyor. Ne kadar durabilirsin? Yani gerçekten 10 e, saniye bile du hareketsiz duramazsın. Yani durmak kadar muazzam korkunç bir yorucu hareket yok. Bunu, bu, e, bunu da söyleyebiliriz. Yani e, örgütsüzlük örgüttür diyebilirsiniz. Gene bu da diyerek. Örgüt olsa, çeperi olsa e, ben neye benzetiyorum biliyor musun Coşar? E, Sürahi olsa sürahi sabundan tutar kırar. Kafamızda kırar. Ama biz suyu, suyu nasıl tutacak ki? Yakalayamaz yani. Tamam. O yüzden e, çeperi dahi olmaması gerekiyor. Bunlar da e, hatta lideri de olmaması gerekiyor. Lider olsa onu alır getirir. liderlik daha. Herkes lider. Bunlar bilinçli olduğu zaman da e, iyi bir şey olmayacaktı. Bilinçsiz kendiliğinden olması da çok güzel. Çünkü zaten olay Do e, doğanın e, bir diyalektiği zaten doğayı korumak için yapılmıştı. Yani, yani o zaman şu, şunu söyleyebilir miyiz dinleyicilere? Yani bizim okuduğumuz masallarda da zaten e, şöyle anlatılıyor diyebilir miyiz? Zaten e, diyalektik düşünmeye başlarsan karşına çıkan kötülükle de nasıl mücadele edeceğini bulabilirsin. Çok karşında bağırıp çağıran birisi var. Sürekli bağırıyor. Kızıyor, bağırıyor. Bu insana diyalektik düşünüp ben kızıp bağıran bir insana kızıp bağırırsam yenerim diyemezsin. Masal bunu söylüyor. Tam tersini düşünmen gerekiyor. Sessiz kalabilirsin. Çünkü en büyük ceza belki sessizlik olabilir. Belki onu sessizlikle alt edebilirsin. Doğru mu düşünüyorsun? Yani karşı taraf çok sesliyse yani ses çok üstüse değil. Ondan daha fazla ses çıkaramıyorsan bağıramıyorsan o zaman sessiz kalarak Adamı gıcık edeceksin. <gülüyor> <gülüyor> yani e, netici itibariyle biz yeri geldiği zaman bu e, kötülükle mücadeleye her <gülüyor> zaman direneceğiz. Köşer, evet. Her zaman. Yaşamak direnmektir. Kendimize de direneceğiz. Ve güçlere de direneceğiz. E, sokaktaki kedi için de direneceğiz. E, çiçek için de direneceğiz. Her zaman direneceğiz. Gezegen gidiyor. Hiçbir lüksümüz yok. Gezegen gidiyor. Yani biz sinema kahramanı değiliz. Bizden sonraki kuşaklara biz onu... Gezegen gidiyor. Umurlarında değil. Ben Her böyle şey... bir şey görmüyorum. Zaten seninle zaman zaman söylediğimiz, bizim sözlükte de koyduğumuz şey var. Ee, yani öykümüzün sonunda ya iyiler kazanacak ya da herkes kaybedecek. Zaten buna emin ee... olduğu zaman insan, bunu emin, emin olarak yaşadığı zaman Zaten iyiliğin kazandığından emin olarak kendine güvenerek yaşarsa zaten evet. bence sonuçta netice alabilir. Yoksa hepimiz kaybediyoruz zaten. Yani kötü zaten bu masallara masallarla evet. evet. Kötü evet. zaten kazanamıyor. Kötü evet. zaten herkese kaybettiriyor. Şimdi o zaman şöyle bir şeye geçelim. Yani bu masalların gücünü bence e, biz, senin de... E, çok önemli bir ilgi alanın olan uzmanlığın olan benim de son yıllarda işte Şems sayesinde Şems'in kırk kuruluna göre yaşadığım bir devrede e, mesneviliği babası atası diyebileceğimiz Mevlana da çok kullanmış durumda ve bugün birazcık aslında şu kırk aramilere geçmeden önce şimdi bunları konuşurken benim aklıma bu geldi çünkü masalların gücünü Kimler kullanıyor? Şimdi masalları kimler anlatıyor Sen ben burada oturup birbirimize masal anlatıyor gibi gözüküyoruz dışarıdan ama <gülüyor> yani bunu kötü bir anlamda de söylemiyorum. Bence son derece güzel bir şey. Ama mesela Mevlamlar... ama masal, bana masal anlatma diyorlar artık. Masalı küçümsüyorlar. Zaman evet. o kadar kötü. Ee, ama mesela Mevlana sen bize bunu anlatmak ister misin? Masalları nasıl i̇şte, kullan? Ben zaten aslında masallara ilgilenmemin nedeni bu. Mas gezegen gidiyor. Coğrafya dergisi çıkaran bir insandım biliyorsun. Hı hı. E, yani Türkiye'nin ilk coğrafya dergisini çıkardık ve dünyanın her yerini gördük ve ilk biz görüyorduk hem Türkiye'de olanları hem dünyada olanları. Yani nasıl insanlar umursamaz? Ya bu bir kıyamet. Kimse kimse e, kimse bunu umursamıyor. Bu zamanla geçmiş arasında ne fark vardır diyerekten geçmiş e, bilgilikleri öğrenmeye çalışıyor. Şimdi bu bir tanesi de Mevlana'ydı bir tanesi de masallardı. O zaman anladım. İşte e, Mevlana da bir de masallar arasında şöyle bir ilişki oldu. E, hadi bugün o Afganistan'da yaşanan e, olayları bizzat e, en az 15 yıl evvel Afganistan'a giderek Mevlana'nın e, doğduğu yerden e, daha küçücük 8-10 yaşındayken babası Bahattin Velit ile birlikte büyük bir kervan yani belki 5-600 kişi belki 1000 kişilik develerle bir kervanla geliyor küçük, küçük yaşta ve Konya'ya yerleşiyor. Mevlana ee, Mevlana e, Afganistan belk kentinde doğmuş. Af evet, Afgan evet. Afgan. Aslında Mevlana Afgan ta tabi. Yok orada Afganistan. Doğru, Afgan şey, evet evet evet. Onu, Afganistan'da o, onun dışındakileri bilirim. Orada çünkü Türkler de var. Doğru. Ee, o işte, karışık Urdular evet, var vesaire. Onu, evet. Evet bir şeyler de var. Ee, ama orada e, dünyaya gelmiş. Bu topraklardan çıkmış bir insan diyelim. Evet. Ama zaten çocuktu. O. Ee, ama babası Bahattin Velat zamanı en önemli alimlerinden biriydi. Ee, bu çocukken geliyor. Hatta gittiği her yerde, her yerde onu tanıyorlar. E, saraylarına davet ediyorlar ve gitmiyor bu, e, babası Bahattin Velat. Biz ancak medreselerde hiçbirinde kalmıyorlar. Yerden düşün yoldan geliyorsun, develer şunlar bunlar, yorgunsun, e, yemek de yapamazsın, bilmem. Yani bunlar da bir zaman istiyor. Ama hepsini, biz medresizde kalacak Birkaç tane şeyi medrese yapıyor bunlar için. E, Anadolu'nun içerisinde de oluyor. E, hemen hızlı anlatayım e, şeyi, konuyu. Çok e, güncel bir şeyle de çok bağlantılı. E, hatta oraya gittiği zaman, Mevlana'nın şeyinden geldiğimiz zaman da böyle herkes bize Mevlana'nın ee, Şu işte, buralı olduğunu gösteren kitaplar götürdü, fotoğraflar falan ve çekmiştik. E, her neyse, <gülüyor> Konya'ya geliyor. Konya'da e, babasının yerine o geçiyor. Sonra mesleği yazıyor. İşte e, divan kitabı yazıyor. Dünyanın en büyük e, düş, şairi diyebilirsin. Çok binlerce yazmış. Yani hem de bunu böyle yazıp e, kafiyesine bulmamış. Yani dönerek yazmış. Böyle bir, bir kişi. Düşünür aynı zamanda çok büyük e, araş, arkasını araştırdığın zaman e, Suriye'de şurada burada eğitim görüyor ve Aristoteles şu bu o zaman e, o zamanın öğretisinin uygun en ileri seviyede de bir eğitim görüyor. Sonra da babasının yerine geçiyor e, ve şu işte <gülüyor> biz şimdi onu görüyoruz. Neçede onu babasından e, dan sonra bu e, onun devri Bir dönemi var. Daha önce Şems gelmeden önceki döneminde camide ee, vaazlık veriyor. Orada bile kimseye dikte etmiyor. Burada Orada önemli bir ee, dinleyicilere baksın mesela. Başının örtülmesiyle ilgili. Bunu bir Kuran'da başörtülür falan gibi bir tartışmaya girmiyor ama. Başörtü meselesi yani bir şeyi saklarsan diyor. Mesela bir ekmeği saklarsan diyor ona şeyler köpekler saldırır diyor. Merak edelim. Merak eder, saldırır diyor. Yani demiyor ki Kur'an'da şu var, bu var demiyor. Hiçbir zaman demiyor. E, fakat doğrusunu da anlatıyor bence. İplik cami, sen orada görürsün diyor. O camide vaaz verirken henüz daha şeye e, daha e, dönmeye başlamamışken bunu yapıyor. Sonra da dönüyor, dönüyor, dönüyor. Yani dönerek de bunları anlatıyor. Mesnebi yazarken, bunu bu dönerken de. Ee, onun e, izinden gidenler onları yaz, e, yazıyor. Burada, burada bir kısmı pardon. ve bir kısmı evet. da e, bir, tamamen Tanrı'nın varlığını savunacak. Şunu yapması gerekir. Bu çok iyi bir örnek masalla ilgili olarak. Demesi lazım ki işte kutsal kitap var, Kur'an-ı Kerim. Yani ondan önce şu var, ondan evvel bu var. Ona, onu söylemesi gerekir. Şu, tıpkı şuna benziyor. Biraz Değişik bir benzetme kullanıyorum genelde. Ya bu ev senin mi dediği zaman tapusunu gösterirsin. İşte benim bir ben üstünde içinde oturuyorum, bahçe dedi çiçeklerim var falan demek yerine yani. onun yerine masal anlatıyor. Yani Tanrı'nın varlığı gibi Tanrı kadar en büyük buyruk buyruk yani dikti edilen bir şey onu hayvan masalları anlatarak e, şey yapıyor. İnanmış bir insan. E, ben onun, iz, onun izinden gelerek e, Konya'ya kadar, Suriye'ye kadar gittiğim her yer e, bir şeye dönüşüyordu. Yani o şimdiki Taliban benzeri e, unsurlara dönüşüyordu. Suriye'ye gittiğinde de öyle oldu. Ardından Suriye bombalandı bilmem ne oldu. Afganistan da öyle oldu. E, Mevlana'nın yaşadığı e, zamana e, yakın bir e, dönemi yaşıyoruz. Belki de hep böyle. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şimdi çok önemli bir şey söylüyordun aslında. En büyük buyruk, en büyük güç tanrıysa, değil mi? Bir inanışı, evet. dini inanışı evet. göre diyelim. Evet. Yani ben buna evren diyebilirim, sen ona başka doğa diyebilirsin. Neyse ama evet. o, o, o büyük bir alim olarak zamanında ve vaaz veren birisi olarak ki o müritleri onun için yanıp tutuşan, o ağzından çıkan her kelimeyi ezberleyen insanlara karşı bile bak bu Kur'an-ı Kerim'de böyle deniyor diye dikte etmiyor. Onlara masal anlatıyor. Bu hayvan masalları. Hayvan hayvan masal. yani ben bunu şöyle yorumluyorum. Ee, sen ne dersin? Çünkü şuna biliyor Mevlana. O kadar geniş, fikirli, alim, bol gönüllü bir insan ki insanlara dikte ederek bir şeyi anlatamayacağını kavramış bir insan. Masalların ikna gücünün farkında olduğu için böyle bir konuda bile ikna etmeyi masallımsı yapıyor. O yüzden de evet. masal deyip geçmemek lazım. Tekrar bunun altını çiziyoruz o zaman. Belki en iyi örneklerden biri bu yani masalın evet. dikkat etmeden çok büyük bilgileri anlatması yani en iyi örneklerden biri bu. Ve merak edenler de DNR ya da neyse yani online satış sitelerinden Mevlana Masalları diye araştırabilirler ve birçok kitabını görecekler ve bunun içinde gerçekten de çok önemli bir takım öğütler var insanların. Evet. Dikte etmeden ikna gücüyle. Yani şimdi burada zaten şöyle bir şey gidiyoruz. Ali, Ali Baba'yı 40 karamelere geçecek vakit kalmayabilir. Bir iki dakikada şundan bahsedeyim. Hazır Afganistan'dan falan bahsetmişken çünkü bu aslında o, o coğrafya Binbir Gece masalları için çok önemli. Ee, i̇şte ilk anlatıldığı yer Semerkant, Özbekistan. İşte zaten Talas Savaşı'ndan bahsetmiş, bahsetmiştik ilk şeyde. O da Afganistan sınırları içinde. Ve onun sayesinde evet. zaten doğudan batıya doğru e, ilimin ilerlediği, batının böyle aydınlanmaya başladığı bir şeyde. Maalesef e, bu coğrafyanın kaderi böyle e, elim, e, e, İnfikler tarafından. Ifitler, evet, bir takım. Tarafı, onlar her zaman her zaman e, egemen oluyor. En azından bir, bizim yaşadığımız sürede biraz egemenler ama her şeyin bir şeyi vardı bir. Ya ben şeyin, şunu fark şey. ettim ee, mesela bu, bu olan bir tane ilgili mesela bence büyük bir vicdansızlık. Biz seninle vicdanı derinlemesine konuştuk burada anlattık masalların bize ne dediğini nasıl anlattığını. Ben şöyle bir şey fark ettim Özcan abi sana hani onu bahsetmek istiyorum. Mesela e, bunun üzerine senle konuşmuştuk galiba. Mesela vicdanın İngilizce e, çevirisi yok. Yani di, mesela conscious deniyor. Conscious'a baktım. Mesela conscious'da Latince kökenli. Can, e, scienta yani e, Latince e, with knowledge yani e, bilgiyle, bilinç demek. Bilinç. Evet. Ve, e, yani daha doğrusu aslında kelimesi var belki sözcüğü ama anlamını... Anlatmıyor. Yani ne olur anlatmıyorsun? Örnek vereceğim. Şey. Ya yani bizim vicdan bedin diyor, vicdan ve tıp diyor, vicdan ve bilme ama vicdan nedir? Bunu sadece şeyler azat bizi Yani tuhaf bir şey var. Mesela Almanca gewissen, o da mesela bilinç demek. İşte Fransızca, Latince hepsine baktım abi, hepsi bilince denk geliyor. Yani ayıl, yani bir mesela bayıldım mı ayıldım bilincim ama. Bizim anladığımız Doğu mantığındaki vicdan batıda yok. Ve bunun altını çizmeye istiyorum. Vicdan kavramı batıda yok abi. Bunu anlatacak bir adamların dilinde bir kelime yok. Ben vicdan deyince seni anlıyorum. Ya da birazcık daha empati Adamlarda vicdan kelimesi yok ki bunu empati yapabilsin. Yani aslında kelime de olabilir. Önemli, ol önemli olan burada e vicdanın tarif edilememesi. Evet. Yani kelimeye koydun. Yani diyebilirsin ki e, şimşek vicdan demek. Ama vicdan ne? Vicdan ne? Vicdan, vicdanı işte e, şey razı anlatıyor bize. Evet. Ya, o yüzden de doğru dün sözcükleri yok. Yani an tanımlayamadıkları için sözcükleri yok. Oysa koyabilirlerdi. Maalesef. Biraz Arapça daha müsait olduğu için evet. o, o sözcük ne anlama geliyor biliyoruz. Yani içeriğini bilmiyoruz ama vicdan deyince biraz karşılığı var bizde. Bizde var. en azından Bizim vicdanımızda vicdanın bir karşılığı var. Bu güzel evet. bir şey yani. Bunu böyle bir evet. içimiz evet. titreyerek... E, yani bu... elimizi koyacağımız bir yer de var. Bir yer de var, evet. Korason demiyoruz, vicdan diyoruz. <gülüyor> yani, <Kalbim değil>. Mesela <gülüyor> bir, e, Batı dünyasından bir adamın bir, e, bir conscience deyince elini göğsüne götüreceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü öyle bir refleksi yok. Çünkü zaten hayatı da öyle görmüyorlar bence. Ama yani netice itibariyle bir kez daha bunu görüyoruz ki bugün yaşadığımız... Dram, dünyada olup biten bu vicdansızlık nedenleriyle ve nasıl savaşılacağı, savaşılacağı da aslında Şehrazat bize binlerce yıl önce anlatmış. Masallara güvenebiliriz, masallara inanabiliriz çünkü bize zaten gerçeği yalnızca masallar anlatıyor. Ve bu haftaki evet. zamanımız doluyor e, izninle. Başka söyleyecek bir şey eklemek istediğim bir şey yoksa kapatmak durumundayız zamanımız oldu. Bir şey eklemek istiyorum yani biz birbirimize masallarında kadınlar şehrazat özgürlük anlamına geliyor şimdi şimdi ondan bin yılki bin, bin, bin yıl sonra çağriyeleştirildiolar kadınları halen e, bu paradoks e, yine e, bize özgürlüğün yolunu e, şehrazat anlatacaktır. Şehrazat anlatacak. Evet. O zaman haftaya Ali Baba ve Kır Karamiler e, masalına geçelim. E, e, i̇nşallah vicdanımızı sızlatacak, çok kötü görüntüler görmeyiz dünyada olup biter diyerek e, bu haftalık da bu kadar. Hoşça kal. Bu Gerçeği yalnızca masallar bilir. Hazırlayan ve sunanlar Özcan Yüksek ve Coşar Kulaksız.